Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar, Bo modern, sabahlar. modern Sabahlar Anlaşıldı efendim. Ama Modern Twisting My, modern twist in my Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Twist in my sobriety. More than twist more nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş? Biz bir kez daha tekrarlayınca nasıl oluyormuş? Sevgili dinleyiciler günaydın hepinize. Allah'ın cezaları nerede diyorsanız Boken Walk Walk'un sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler şu anda magazin muhabirimiz Oktay Temirci ayağının tozuyla hakikaten Türkiye'nin gündemindeki düğünden döndü. Ee, ve bize gelişmeleri anbean aktaracak. Sevgili Oktay sende dün sevgili Tuna'nın, Tanak İçindeki Remikçi'nin düğünündeydin. Sevgili Tuna ile e, sevgili, sevgili Gamze'nin düğünündeydin. Evet. Ee, günaydın sevgili dinleyiciler, günaydın Fahir öncü öncelikle. sıra bakmayın bütün heyecan, dedikodu, adına ne varsa hepsi e, adamın sırtında adeta yük. Hemen bir boşalsın istiyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten bana bu fırsatı verdiğin için. Estağfurullah. Düğün düğündeydim. Genelde düğünde kız tarafı oluyoruz. Biliyorsun programın şeyi olarak. Ana e, prensibi olarak. Prensibi olarak genelde kız tarafı oluyoruz. ikisini de tanıdıklarımızda kesin kız tarafı oluyoruz. Kesin kız tarafı oluyoruz. Sen tanımadığımız kısmı. zaman. Kız kesin tarafı kız oluyoruz. tarafı oluyoruz. Adamı tanısak kızı tanımasak. Yine bir şekilde kız tarafı olmaya kız olmaya özeniyoruz. Bu sefer de yine kız tarafı olarak e, düğüne modern sabahlar olarak e, katıldım. Evet temsilen. Öncelikle herkesin sadece e, bize değil tüm Ankara'ya ve modern sabahlar dinleyicilerine çok selamı var. Öncelikle o bak üzerimde kalmasın. kalmasın tek tek. Sen de çok çok hepsini şimdi ara hepsine tek tek e, onlar da çok selam söylüyorlarmış da. Yok hiç şey yapmayayım ben Hı. ya çok mı? bayağı kalabalık. Çıkışta yani. radyonun telefonundan ararız böyle daha ha, rahat tamam. O zaman tamam. Öyle bir telefon imkanı varsa... Ee, pek çok ünlü vardı Pek çok ünsüz vardı Pek çok sevdiğimiz insan vardı Ay, Valla nasıl merak ediyorum bütün dedikoduları Valla öyle şey ünlü yoktu Ney? Dedikoduluk yani, ünlü mü? Dedikoduluk ünlü yoktu Yok canım yani ama o kadar insanın olduğu yerde Bir sürü ünsüz insanın olduğu yerde bile dedikodu varken Ben, ben, ben yine yani o kadar çok tanıdığım insanın arasında e, eminim ki e, Ağzımın tadına layık şöyle bir iki lokmalık da olsa e, Kahvaltılık bir şey isterdim yani bilmiyorum Nasıl anlamadım? Yani bir iki kupleli böyle bir, bir iki küçük hiç mi, hiç mi olmadı? Var... mı lokmalık şöyle atacağım bir... O vardı canım. Ha, yayın arasında o zaman biz onun... Var şey yayın oldu. arasında ben sana o e, kahvaltılıklarından e, takdim edeceğim. <gülüyor> Yöresel lezzetler. Tattıracağım sana. E, ama ben bütün gece şey diye dolandım zaten. Ya bu İstanbul'da nasıl yaşıyorsunuz siz diye dolandığım için... <gülüyor> e, oh, yani yağlarım eridi. herkes böyle bir tedirgindi. <gülüyor> böyle... Gerçi gürültülü de ortamda ama herkesin kulağına kulağına böyle eğilip kulağına kulağına bu lafa ettiğim için e, Burada başka bir güzel... şey söylesen gene tedirgin olurlar doktor. Yani insanın en tedirgin eden şeylerden bir tanesi kulağına bir eğilip bir şey söylenmesi. Kulağınıza eğilip Çocuk bile söylediği zaman ben tedirgin oluyorum böyle. Ne haber abi falan desem Yok o kadar canım, tedirgin olmazdı ama. Evet Bu İstanbul'da nasıl yaşıyorsunuz abi? Hemen akşam dönüyorum duramıyorum çünkü ben falan. Deyince daha bir şey oluyorlar. Çok havalı olmuşsun. Rahatsız. İyi ezmişsin İstanbul Oktay. <gülüyor> hem bir rahatsızlık hem de o sorunun cevabı olmadığı için. Dilimine. E çünkü soru da garip. O yüzden böyle bir şeyle geçtim. Ona rağmen hakikaten herkesin keyfi çok elindeydi dün akşamki düğünde. Öncelikle mutluluklar dileyim. Genç çiftimize mutluluk. Genç çiftimize demeyelim de mutlu çiftimizde daha da mutluluklar dileyelim. Gamze Elgin'i radyo dinleyicileri zaten biliyordur. Çok uzun yıllar radyoda program yapmış olan, emeği geçmiş olan Gamze'nin dün düğün töreni bir ortamda gerçekleşti. Kız tarafı rock and roll, erkek tarafı rock and roll haliyle ortam en rock and roll düğün oldu herhalde 2014'ün en rock and roll diyemiyorum ki kusura bakmayın dinleyiciler diniciler diyorum bak cümleleri kesiyorum çünkü boğazımda adeta e, şeyle Evet sanada geçmiş olsun bu arada Faahir. Evet bir şekilde devam ediyoruz. Ulan, ne kadar güzel gidiyorum dedim hiç hastalanmadım hiç hastalanmadım. Tam böyle işte Bahar'ın ile beraber bu durumla karşı karşıya... Ya var. dün Nilgün de hastaydı. Çok hastaymış. Ee, bütün akre. Belgün. Ee, o da vardı. <gülüyor> <gülüyor> çok çok selam söyleseydin Nilgün'e. Ee, bu arada Fahir. Şeyin de çok selam var. Ee, Ali, Ali abinin de çok selam var sana. Özellikle sana selam söyledi. Poyraz ee, Onu da yani. ilet, ay, ya, çok teşekkür ayrı ederim. ayrı. Çok keyifli biliyorsun. Ve tabii ki ay, çok hoş... İlk bir ceket de gelmiş Faiz. Böyle kruveze bir ceket. Kopan. Ee, <gülüyor> <gülüyor> çok selamlar. var. <Oktay. gülüyor> 6 evet. saatlik İstanbul. Ee, maceraları, ee, daha neler, da neler? İstanbul konuşması yapıştı herhalde bana. Fark etmişsindir. <gülüyor> evet fark ettim. Önce Aa, isim söylenir. <gülüyor> bir süre bir araya bir iki cümle atılır. Sonra ortamdaki diğer kişilere dönerek soyad söylenir. Ve tabii ki Ece'nin de çok gelmek istediğini ben biliyorum. Temel Kur'an. Temel Kur'an. <gülüyor> keyifli. da bir de bu bulaşıcı biliyorsun. Bu keyifle beraber istersen önümüzdeki saatte daha keyifli bir şekilde burada olalım ne dersin? Tabii ki. Ötesi. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Walk Walk'un modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 14 Nisan 2014 Pazartesi sabahındayız. Saatimiz 9'u biraz geçiyor ve huzurlarınızda modern sabahların e, tabii ki pek çok şeyi ama şu anda magazin muhabiri Oktay Demirci ile beraberiz. Çok teşekkür ederim Fahir. Yani Royal e, Wedding'den sonra e, bunu elçilikten dinleyenler için söylüyorum. Yani e, kraliyet düğününden sonra da çok önemli düğünlerden bir tanesi. 2014 senesinde daha önemli düğün şu ana kadar olmadı. Elbette ki sizin düğünleriniz sizin için çok önemli ama e, uluslararası çapta ses getiren düğünlerden bir tanesinden geliyor Oktay Bey. Yani e, güzel bir düğünde tekrar mutluluklar diliyoruz e, ünlülerin gel gelmesiyle ama en önemli şey biliyorsun benim her zaman söylediğim düğünlerde e, gelin ve damat eğlenince mutlu olunca o düğün Herkes, güzel oluyor. Evet, yok güzel efendim ol. beyaz et verilmiş yok yemek verilmemiş yok şey çok içmiş yok ağz, ben ağz. arka masaya oturdum gibi şeyler hemen e, itiliyor görülmüyor hızlı. E, Düğüne gelmiş insanlar tarafından. Dün de öyle bir düğündü. Ne, kadar güzel. ne e, kadar güzel. Yani gelinle damadın, damadın düğündü diyebiliriz. eğlendiği, biz... neşeli olduğu, mutlu ne olduğu bir güzel. düğündü. O yüzden devamını e, diliyoruz. Devamını derken? Mutluluklarının devamını diliyoruz. E, onların mutluluklarının devamını ve bu tür tarzda düğünlerin daha da artarak devam etmesini diliyoruz. Evet, düğün sezonuna giriyoruz çünkü önemli. Evet, yani başladı biliyorsun Nisan-Mayıs aylarıyla beraber. Kurda kuşa, Can Can yürüdü ve bununla beraber de evlilik sezonu açılmış oldu. Sevgili gibi. Ektay ile de konuştuğum zaman aynı şeyi söyledim. Kopan, <gülüyor> ee, <gülüyor> Onunla da söyledim. Ondan Z sonra bir de İ vermen gerekiyor, değil mi? Tabi bir İ vermek. Yani, Soyadından yani. önce öğ verilir. Evet. E, bu arada Zeynep Hanımın hatırlatmasıyla isimlerin önüne sevgili e, takısını getirmeyi tabii ki unuttum. E, Tabi yol yorgunluğu da var. E, sevgili Zeynep'in hatırlatmasıyla. Tarkan ee, çünkü Seherip Tarkan da biliyorsun ünlü Ankara'nın ünlü simalarından birisi. O yüzden e, gittik geldik. İstanbul'un genel bir selam var. Yalnız bu arada dışarıda bir yoğun trafik var Ankara'da. Ankara'da yoğun trafik, tampon tampona trafik devam ediyor. Sabah saatlerinde özellikle Malazgirt kavşağında yoğunlaşıyor trafik. Malazgirt ve... bulvarı biten yol diye dünya üzerinde sonu görünen ve evle biten yol sonuna gelinen tek yol diye geçer. Yani öyle bir yolun hani öyle biteceğini herhalde kimse düşünmüyor olsa gerek. Yani onu bir şey mi var? Biz nasıl hallederiz diye mi düşünerek oradan devam edildi de orada kaldı. Çünkü bir bahçe duvarına çıkıyor. Evet, yani hemen ev zaten... evin duvarı ve duvarla bitiyor. Maazgırt... Şüphesiz ki dünya üzerindeki bütün yollar bitiyor. Ve işinleri bir değişiyor. Birbirine bağlanmayan yollar olabilir. Ama bu bitiyor. Özelliği odur. Ben Ankara'nın turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Mağazgirt duvarının. Bu şey de yok. İnsanlar ne kadar şanslılar ya, yani şanslılar demeyeyim şans mı şanssızlık mı da şöyle şey yapalım. Evimiz hemen bulvarın üstünde. Tarif olaydı mı? Evden çıkıyorsun bulvar başlıyor. Yani onun için biri bir yer bir yer için bitiş, bir başka yer içinse başlangıç, başlangıç olabilir. Olabilir evet. Bir de tarifik olay Faiz. Yani mesela nerede ev, nerede oturuyorsunuz hemen onu sola dön falan yok. Dün düz gel, orada işte, tam bitti. karşına çıkar zaten. Ne kadar güzel. Oradan gerçi hemen sola dönüş var ama. Beş şerit bir şeride iniyor ee, ve yola öyle devam ediyor. Beş şeride bir şeride inmesinden ziyade bir de şey var orada. Bir de yaya trafiği var. O aralıktan arabayla beraber bir de yaya geçiyor. Eee onun da ayrı bir enteresan şey var. Ama neyse. Yanlış anlaşılmasın. Daha yani önceden şişe de bir ağız e, evet, evet ama yani, yani hakikaten şüphesiz dış turizm. Ya ben yurt pek çok kişinin söylediğim gibi geleceğini biz düşünüyorum. Yurt dışına rezil olduk diyebilir misiniz Oktay Bey? <gülüyor> Yok ya olur mu? Gel, gelsinler görsünler insanlar ya. Hakikaten değişik. Teknoloji Olabilir mi diye kafalarda soru işareti vardır. Oluyor. Oluyor. Oluyor. Gayet de güzel oluyor. Niye trafik var? O da ilgili bir şey açtılar mı bilmiyorum. Bir açtılar mı? Biraz yağmur var. Biraz yağmur var. Onun etkisi olabilir. Şöyle hafif yerleri bir tepsi ettim ben sen geliyorsun diye. Toz kalkmasın diye. Çok teşekkür ederim. Fahir çok güzel olmuş. O resmen yani o temizlik kokusunu aldım ben şehirde zaten. Fresh bir şey istersin diye sabahleyin fresh. Fresh böyle sabahleyin suladık bütün şehri. Çok teşekkür ederim. Ee, bu arada İstanbul'da da e, yoğun sis var. O sisin adı da radyasyon sisi diyorlar ona da. Ne demek onu bilmiyorum ama. Onu, onu ben de bilemeyeceğim radyasyon sisi derken. Bütün şeyler... Ee, milleti paniğe ver, kaptırmayalım. Yani kap, kapırtmamaya, kapırtmamaya çalışıyorum kimseyi. Ama yani radyasyon sisi derken ben de bir tedirgin olmuyor değil. Sis ee, basmış İstanbul'u. Bizim programımızda niye meteoroloji uzmanı yok ya? Biz, biz de arada bağlansak soracağımız şey olsa... Vallahi. Oktay Hadi sevgili e, Hasan yok muydu e, Kazan Asmaz e, düğünde olsaydı da bir şey yapsaydın ya M Murat mı Fahir Hasan, Hasan onun amca oğlu <gülüyor> olabilir belki bilmiyorum da vardır şüphesiz ki Hasan'da ama Hasan Kazan Asmaz olmadı mı O şey yaptı ya o sonra <gülüyor> yüksek izaz için yurt dışına gitti doktora için Fahir Hasan Vay be Sevgili Murat sevgili Hasan'ı tekrar e, sevgilerimizi iletiyoruz Reza Zerap e, dava açıyormuş. Kime? Hepimiz hakkında mı? Bahçeli Devlet Bahçeli'ye dava açmış. Devlet Bahçeli e, şarlatan demiş. Ona hmm, Reza Zeraba e, şarlatan. Hemen bakıyorum. Kendini yeteneğini mallarını överek karşısındakini kandıran dolandıran kimse. TDK mı? Hı -hı. Değişebilir onun yüzden TDK'da düzenlemeye gidilebilir bir süreç. Evet şey. öyle bir şey vardı mı ya? Evet. Orada değişiyor yani. Orada değişiyor tabii günümüz diline uyarlanan pek çok şeyler oluyor. Ne dava açılmış bakalım ona da bakacağız. Galiba Kemal Kılıçdaroğlu'na da dava açtı. Açar. Açar. 100, liralı 100, liralık 100 liralık mı ne? 100 100 150 liralık davalar. 100 lira derken? 100 İşte öyle. Maddi yani hayır bunun ma şeyi e maddi kısmı bir lirayla. Benim bildiğim kadarıyla. Sınırlı mı? 1 lirayla sınırlı olması Reza lazım. Reza Zerrap 1 liralık dava açmaz herhalde. Fahir tanıyorsun yani. E az, onun, az, çok, onu, az çok bildiğim bize kanıtlanıyor. Şey, yani maneviyatta büyük maddiyatta küçük açılıyordu değil mi? Onun esprisi oydu. Esprisi oydu o yüzden yani, 100 lira. Maddi uygun. olarak 1 liralık manevi olarak 500 milyar liralık böyle bir dava açabilir. Ama tabii söz konusu Reza Zerrap olunca öyle durumda onun yani maneviyat kısmı bile bir 100 liraya... Demek ki çıkıyor. kabul eder. Tekabül yani ben e, Kemal Kılıçdaroğlu ya da Devlet Bahçeli e, yerinde olsam güzel bir çikolata şeyi yaptırırım Fahir. E, şeylerden var ya bizim Maddeler... dükkanda var ya şekerlik gibi. Hı hı. Onlardan güzel çikolataları dizerip gönderirim ona. Bir şey olsun yani böyle iyi olarak. Bir tatlanma şey olsun. Olarak, he, bir tatlanma bir olsun tatlanma olur. Valla çok çok güzel da. İrlerce siz burada benimle dalga geçtiniz ayakkabı alacağım, pantolon alacağımdan. Ya ayakkabı da şey yapabilir yani insanları mutlu eder. Valla doğru ya Fahir bilemedik. O da mutlu eden şeylerden bir tane, sizi mutlu eden şeylerden bir tanesi. Ay ne kadar güzel ne hediye gelmesini istersin en yakın doğum gününde. Onunla ilgili bir yarışma da yapabiliriz ilerleyen dakikalarda ama esas konu şey vardı işte. E, sen yokken e, hadi be sen de canım Luke Skywalker. Ee, Sayın Kuzu'nun kullandığı şey vardı ya. Birisine küfür da. Hiç okumadınız mı? Dün tabii siz dün telaşesinden. Ya bir şeyler gördüm ama yakalayamadım o konuyu ben. <gülüyor> ee, yani. Tam olarak Burhan Kuzu'nun ne dediğini tam şey yapamadım. Şöyle demiş, Sayın Burhan Kuzu'nun. Ee, Luke Skywalker demiş. Yani hadi be, hadi canım. Hadi be canım anlamında Luke Skywalker. Luke Skywalker'ı da gerçek e, anlamında mı kullanmış? Luke Skywalker'ı gerçek anlamında kullanmış. Hadi, hadi canım sen de Luke Skywalker gibi bir şey aslında ama e nasıl söyleyeceğini de bilmiyor ki insan. Gerçi ben de sana yeri gelirse hadi be canım diye e, onu bile küfür kabul ettiler diye e, sonra tekrar e, Twitter'a yazdı. Kuzu. Ne diyor? Ben orada hadi be anlamında o lafı kullandım. Onu bile küfür sayarak üzerime geliyorlar diye. Doğru. Her Doğru. şey küfür sayılıyor yani bu ülkede ben ona bozuluyorum. Yani üzerine gidilecek olduktan sonra e, çok yani her şeyden bulurlar abi. Sonuçta ideolojik biliyorsun bunlar. Bu olayla ideolojik Fahir. Yani sen sağa sola bulaşma Fahir. Falan Okulu, falan okuluna ama. bak olur mu? Ben bakacağım. Vallahi Okulumu okuyacağım. bitir. Hiç sağa sola bakma. Gideceğim tablet alacağım bir de okuluma bakacağım ben. 17 Nisan 2014 hangi güne gelir? Bir 17 Nisan, 14 Nisan Pazartesi, 15, 16, 17 bence Perşembe. Perşembeye geliyor yaptığımız hesaplara göre, yayın öncesindeki çalışmalarımıza göre. Emran Halıcı ve Ankara müzisyenleri 9. yılında yine sahnede Otlu Bursfon'un yararında düzenlenecek. Herhalde tek başına sunmuyorlar. Yani müzisyenler çünkü sunulmak ister. Yani Ankara... E, müzisyenleri arka arkaya yine çıkacak. Kim tarafından sunulacak? O kültür kongre merkezinde gerçekleşecek. 50 yılın caz ve rock konseri diye geçer fayda. Tamam ona da hiçbir itirazım yok. Dönüp dolaşıp yine bize gelecekler yıllar sonra ama. Enver Aysever. Bu senede Enver Aysever sunuyor. Genç evet. yeteneklere e, Biz şans tanıyoruz fırsat vermiş. Biz de arkasındayız sonuna kadar bu fikrin. Bir kere daha duymadım Ama, ama o tat alınmıyor. Mi? tabii ki yani seyirci sonuçta bizi istiyor. İstiyor bakıyor Emre, Ay. Bugüne kadar isimler ne isimler denendi. Ben burada söylemek istemiyorum kimseyi de. Ama söyleyebilirim de. E Metin. E Neydi Metin? Metin Feyyaz mı? Metin Alifeyaz'a kadar gider. Onlar da bir üstü çünkü Onları Onlara mı? Onlara kadar gider. Onu mu diyorsun? Ya boğazdaki Metin. şişkinlik beyne, beyne kadar sirayet eder mi? Tabii ödem. Ödem. Ödem, ödem diye çünkü geçer fahir. belli. Belli. Bir, belli bir bölgesinde şey var yani isim hatırlama konusunda hakikaten bir şey yaşıyorum. O zaman şu reklamları yapalım ondan sonra yarışmamıza başlayacağız sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar can <Gülüyor> 9:28 yaptık saatimizi 14 Nisan 2014 pazartesi sabahındayız ve Vok'un sunumu ders sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler yarışmamız var yarışmamız sonucunda da sponsorumuz Vok sizlere ee, bir çiftimize ee, ...bir yemek daveti veriyor... ...bir şölen düzenliyor... ...adeta bir şölen havasında bir yemek daveti veriyor... ...kendi... Ee, ...tamamen kendi imkanlarını kullanarak... Ee, ...yarışma yapmak düşüyor bize de... ...sadece bunu vermek için... Devrik devrik cümleleri yan yana koyduğumuz zaman da ne kadar güzel bir bütün haline bir anlam ifade ettiğini anlam de ortaya koymuş olduk. Dil açısından Dil da açısından. bir adım atmış olduk. Bir adım olsun, bir adım olsun. Ne yarışması yapalım, ne yarışması yapalım sevgili dinleyiciler. Kısa bir... sürede yapılacak bir yarışma çünkü evet. Fahir programımızda biraz sıkıştık. Hemen hızlı hızlı... İledi, evet. Buyurun. Ee, yarışmamız nedir? Bu yakınlarda yaş gününüz vardır, evlilik yıl dönümünüz vardır, anneler günü vardır, babalar günü vardır falanı vardır, filanı vardır, Çünkü daveti bazı vardır. Bazı anneler mesela şeyde kutluyor. Hemen Nisan'ın bekleyemiyor. Nisan'ın sonu ihtiyacı oluyor bir şeye. Evlilik doğum günü olacak dedi. Ev, evi yeni ev almış olan vardır. Tabii. Evine gelecek olan vardır. Yani özel bir günü olan vardır bu özel gününde. Size ne hediye gelsin istiyorsunuz? Bu evrene bir mesajdır. Bu mesaj döner dolaşır size gelir. Tamamen karma felsefesi üzerine kurulu son derece büyük bir yarışma olacak. Kimin cin olduğu belli olmaz evet. yaşadığımız hayatta. Evet, o yüzden evet. e, talep etmekte hiçbir beis yoktur. Evet. Buyurun bunun için en güzel mecra olan modern sabahlar e, sizlere kapılarını açıyoruz. Sonunda evet, kadar 210-30-30 telefonumuz ve hatta ilk telefonumuzu da alıyoruz. Al alıyoruz aldık bile. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Merhaba İrem Hanım mı? Evet merhaba. Merhaba İrem Hanım. Başka bir şey isteseymişiz Allah'tan diyorum yani. <gülüyor> İrem Hanım hoş geldiniz. <gülüyor>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 Portiset geliyormuş da, ona bir bilet alırsa yani... Aa <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Port, ne zaman geliyor Portiset konseri ne zaman? Vallahi ben Temmuz diye biliyorum öyle duydum ama belki Mayıs, belki önceden hediye almak isteyen olabilir. Yalnız hani İrem hanım, hanım da tam yani sürprizi bozmamak <gülüyor> için Bütün konserin ağlayın. tarihini, tarihini yani tam vermedi. Biraz Mayıs da olabilir, çaba Temmuz istiyor. olabilir falan diye böyle... <gülüyor> ya Mayıs ya da Temmuz ona eminim. Haziran değil çünkü. Peki İrem Hanım kimle gideceksiniz o konsere? Yakin yani, yani artık... O zamana kadar bakarız diyorsunuz değil mi? Hele bir Bakarak porti set gelsin. Bakarak yani evet. Bakarak olun siz o zaman. Evet. Tamam. O zaman şimdiden e, iyi eğlenceler diliyoruz biz konserde size. E Devlete çünkü... mesajımızı evet, verdik. Gelecek. Yönütle ulaşması size ait. Gelecek Zavallı. o konserde davetiyesi gelecek birinden. İyi günler, hoşça i̇yi, kalın. Teşekkür Biletler teşekkür ne kadar bu arada? Ne, nereden ya, bileceksiniz? Eee... Um... Arası mı 170'tür Reisa, bunlar da 100 liradır herhalde. Öyle çalışmıyor yalnız os İslam. <gülüyor> İnanamam Allah konsansteminiz. Yani <gülüyor> ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da öyle değil ya o benim bildiğim. Gibi... Yani. <gülüyor> Ya, evet da geldi. O da hep bunlar aynı civarda oluyor Bu Tabii, tarz. bunlar aynı aynı parayı alıyorlar. Bunların kaşesi zaten. aynı diyorsunuz. Birbirleriyle <gülüyor> işte. tabii. Ya ya ya 100 lira falan mı sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yine hanım orada kafa saydığınız belli yani. İçeri girip <gülüyor> konserde adam başı 200 alsalar bunların kaşesi tam. Ya, süremizin sonuna gelmemizin sonuna geldiğimi e, telefon kendiliğinden e, aynen aynen abi. Portiset konseri 20 Ağustos 2014'müş. Hey o Ağustos'a kadar yani ayda Mayıs ya da Temmuz demişti İranlım. O ona da biz o da bir sürpriz olacak tarih itibarıyla. Aman olsun canım sonuçta doğum gününden hemen sonra olduğu için e, bir sıkıntı yok gibi duruyor. E, hemen bakıyorum buradan e, telefon bağlayan Yalnız arkadaşımıza... Ya çok güzel hediye ya hakikaten konser bileti. Hele de böyle bir e, sevdiği bir grubun bir konseri ise insana gelen davetiye hediyesi değil mi? Çok güzel hediye buyurun. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendi? Yasemin Yasemin Hanım hoş geldiniz Makamlı karşılıklı odam atışması gibi Günaydın hoş bulduk Günaydın hoş geldiniz Neredesiniz Yasemin Hanım? Ee, yoldayım ee, Söğüt adından geçiyorum şu anda Öncelikle hayırlı yolculuklar olsun Neyiniz Aynı var yakınlarda? <gülüyor> Valla yakında anneler gününde biri beni düşünür diye umuyorum ama... Biri yakın... beni dediniz beynize mi sesleniyorsunuz? Bir be, deyim be, <gülüyor> <dinliyordum. gülüyor> Ne istiyorsunuz anneler gününde Yasemin Hanım? Valla ben iki buçuk senedir böyle büyük bir hasretle sabah uykusu istiyorum. Şöyle e, yedi ile on arasında uyuduğum bir gün istiyorum. Ha, efendim, ama yani... o zaman bizi dinleyemezsiniz. Pazar günü için ya. Pazar ya da cumartesi. Tamam cumartesi veya pazar. O zaman olur. Hafta, <gülüyor> hafta içi olsa da yine bir iki saat falan dinlemiyorlar. <gülüyor> yani bir saat e, yani falan dinleyebilir. Hafta içi de uyuyor ama hani oğlunun da birine böyle bırakabileceğimiz bir şey. E bir bana bir sala uykusu hediye için. Kaç çocuğunuz yani. var Yasemin Hanım? Bir tane. Bir tane çocuğunuz var. Peki nasıl verecek beyefendi bu hediyeyi size? Yani böyle bir bir küçük karta ee, mı yazmasını istersiniz? Yoksa hayır, hiç yani kaldırmamasını o, mı istersiniz? O organizasyonu yapsın istiyorum. Oğlanı bir yere bıraksın, ayarlasın falan. <gülüyor> sonra oğluma nasıl söylemesin, sabah beni uyandırmasın, kimse ses çıkarmasın evde falan. Böyle, öyle bir şey hayal ediyorum. Önceden yani. haberiniz olsun ister misiniz? Yoksa kattıktan sonra mı ben sana böyle bir kattıktan şey yapmıştım? Kalktıktan sonra derin derin uyumak isterim yani. Ha, Gerçi oğlan... Oğlanı ben görmeden nereye nasıl bırakacak bilmiyorum. O zaman da arızaya geçebilirsiniz Kalktığınızda evde kimse yok oğlan yok adam gitmiş falan yok. Yasemin Hanım'ın gelecek zaman Kullanmasından kocasını Beceriksiz olarak düşündüğünü hissettim ben. Nereye bırakacak bilmiyorum ama falan filan dedi Pek ümit yok, yok. yok. Ya yani, bırakabileceğimiz zaten bir tane yerimiz var o da bakıcımız. Evet. Hani öyle bir şey ama çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Tamam Yasemin Hanım. Yasemin verdiniz. Valla vallahi insanın <gülüyor> Bu içi burkuluyor biliyor musunuz böyle ya, böylesine hakikaten insanın en temel haklarından biri olan ya, uyku altı hakkını buçuk, böyle 6.5'te uyanıyoruz 2.5 gütü senedir. Bazen 6'da uyanıyoruz. Biz geçen sene yazın 5.5'ta uyandık falan böyle acılar içerisinde. Yani. Kıyamayız size Yasemin Hanım. <gülüyor> Valla kıyamayız. <gülüyor> ne çocuğunuzun adı ne? 2.5 yaşındaki melek Ege. Ege. Kız mı Ege. erkek mi? Ege kızsın. Ay erkek kız. Kızı. Oho. Kızım. Sizin bayağı bir uykuya ihtiyacınız var ya. Vallahi var, var, var dardayım. Belki Yasemin. <gülüyor> bir de yoldasınız ya. Hem dardasınız Yok hem yoldasınız. Benim de yoldasın. bir taksi arkadan giriyordum ya. Aman la lütfen var. ya çok dikkatli olun. Teşekkürler Yasemin Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, görüşürüz. vallahi yani vay. içim... Da... İçim parçalandı desem yalan olmaz ya. Valla insan böyle hani ya işte duş almak istiyorum diye bir bir şey gibi geliyor bana bu da bir tarafta. Ney? Yani böyle bir talep gibi geliyor. Duş almak istiyorum mu? Evet ya şöyle doyasıya gönül rahatlığıyla e, duş almak istiyorum. Duş başlığı mı yani yoksa zaman mı? Yok ya yani işte zaman <gülüyor> Çünkü olarak. Çünkü güzel duş başlıkları var. Böyle bir açıyorsun faş diye, diye giriyor. Bir ya. de böyle küçük küçük duş başlıkları. Onlarda o kadar coşku yok. Günaydın efendim. Alo günaydın nasılsınız? Çok Sağ Teşekkür olun. ederiz bir telaş içindesiniz. Tatlı bir telaş içindesiniz. Buyurun adınızı alalım. Sevde kızın peşinden koşturuyorum Nilüfer Alcan. Nilüfer Hanım kızın peşinden derken... <gülüyor> Küçük bir kızım var evin içinde gel gel diye dolanıp duruyor. Gel gel gel. Kaç yaşında Nilüfer Hanım? Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Sizde anneler gününe bir talebiniz var galiba. Yok hayır bizimkisi daha komik. 19 Nisan'da bizim evlilik yıl dönümümüz. 19 Nisan. Evet. Evet 20 Nisan'a kadar da oğlumuzun doğumunu bekliyoruz. Aaa Aa, ne güzel. 19 Nisan'da çıkışın inşallah. En güzel hediye olur bana diğer adam. En güzel hediye olur. Hakikaten evrene mesajı verdiniz. Vallahi Umarız, çok güzel şey. Burada beyninizin yapacağı herhangi bir şey yok. Tamamen e, küçük beyin. E, evet. Küçük şey, beyin yapacağı şey. E, e, e, Her o, şey yolunda mı peki bu hamilelik döneminde? Şimdilik her şey yolunda. Evimizin 5. yıl dönümü. Çok da güzel bir hediye olacak inşallah. Şöyle de evde çok koşturmayın Nilfer Hanım. Kızınızı peşinden. Yok canım. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Değil mi? tahmin ediyoruz gözümüzün önüne bir şeyler geldi. <gülüyor> evde ee, inşallah da böyle devam eder. Sağlıklı olur. İnşallah ikisi de sağlıklı olsun. En güzel hediye olacak. Valla Nilfer Hanım çok güzel. Hakikaten eee umarız da güzel uyursunuz. Gerçi Konumuz e... da çok değişikti. Çok da güzel denk düştü dayanamadım. Hayır hiç Çok teşekkür ederiz Nilfer Hanım. Vallahi bize de, biz evrene mesajı verdik sonuçta. Umarız, 19... Umarız güzel döner. İstediğiniz gibi olur her şey. 19 Nisan tamam. çakışması diye yazdık Nilüfer Hanım. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hayırlı doğumlar bilmiyorum. denir herhalde. Ne denir bilmiyorum doğuracak insana da. Allah kurtarsın. Ya Allah kurtarsın. Sağlıklı saatli bebeğinize kavuşun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Güle, güle sağ olun. Hoşça kalın. Fahri, şimdi ben isimleri yazıyorum. Öyle konuştuk değil mi? Yanına şeyleri yazıyorum. Ondan sonra küçük küçük Talepleri kağıtlara yazıp evet. onları ağaçların bağlayacağız düdeki? Ağaçlara bağlayacağız ve Ağaçlara bağlayacağız sonra... yoksa şey... Ağaçlara çapıt... çapıt getirmiştin sen cuma günü konuştuğumuz zaman. Çapıt dediğim o nevresim takımı ama çapıt haline getirebiliriz. Ha şu küçük ha o bütün mü? Bütün. Ha ben sanki onun içinde böyle bütün küçük, alınca küçük... daha ucuz oluyor. Yok, keşke çapıt çapıt abi. satınca daha bağ bağlayıya geliyor. Remanuel Twitter'dan yazmış bize. Ee, ne diye? Bir Lynchburg demiş. Ee, Best Friend gününde öyle bir beklentisi var. Best Friend diye bir gün mü var? Vardır herhalde. Hayır yani şey beklediğimizize göre biz bu soruya cevap. Bir de işçi bayramında bir günlüğüne müdür olmayı <gülüyor> ısmarlayabiliriz. Olabilir bak o. Ee, günaydın efendim. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Gardiye Kim efendim? Kadriye Kadriye Ay, Kadriye ablamız mı evet. arıyor bizi Evet Ay, Günaydın. Kad... Günaydın Günaydın Günaydın Kadriye ab, sevgili dinleyiciler ee, Yıllarca yani en azından radyomuzu arayanlar bilirler ee, Yıllarca Kadriye ile yüz yüze geldiniz ee, Ve biz de uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldik Hoş geldin Kadriye Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok Sizi teşekkür... dinliyorum. Akçay'da. Ay vallahi çok güzel oldu ya. Sabahımız neşvelendi. Kadroş. Ay. Hoş geldin. Ben de sizin... hoş bulduk. Ben de sizin seslerinizi duymak için aradım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz vallahi sevgili dinleyiciler. Eee Kadri ablamız Radyo sesidir. E, kaç sene Kadriye abla? Evet kaç sesidir? ama kaç sesidir? Kaç yıldır? Dört oktav Kadriye abla'nın sesi benim bilim. <gülüyor> Burhan Çaçan gibidir yani. Ama ka kaç sene şey yaptın? Kaç sene Radyo Tüde'ydin sesi olduğun telefonlara? On beş. On beş sene değil mi? Evet. Ama 15. şimdi Akçay. Akçay şimdi Akçay'ın sesi. Ee, Kadroş ile beraberiz. Akçay nasıl? Akçay'a da selam olsun. Ee, biraz <gülüyor> Akçay ederim. maceralarını anlatır mısın? Kısaca Vallahi Fahir'ciğim Akçay'da muhtarlığa adayımı koyabilirim Seçimler geçti <gülüyor> Keşke koysaydın çevre Kadriye Çevreye dindim Fahir'ciğim çevre de biraz güzel. geç kaldın kadroşum Şimdi 4 yıl falan 4-5 yıl bekliyor olman lazım Geçmiş seçimlerde koyaydın Çok iyi olacaktı kadroş Muhtarlık i̇yi seçimleri ama... Ama daha yeni yeni şimdi tabii şimdi çevre ediniyorum oy toplamam lazım yavaş yavaş. Valla seçim ancak. çalışmalarına hızla başlayan <gülüyor> Kadriye seni seçmeyecekler de kimi seçecekler? Ya değil mi? Allah. Ben Akçay'ın belediye başkanı olarak görüyorum seni Kadriye. <gülüyor> yok yok. Önce muhtarlık yapayım sonra daha sonra. Bak siyasette tecrübe gerektirdi diyerek muhtarlıktan temelden giriyor. Helal olsun Kadriye. <gülüyor> o zaman hemen konumuza uygun olarak e, kadroşumuzun da yanına muhtarlık beklentisi diye yazıyorum ben Fahir. Evet. Valla biz de öyle evet. yazıyoruz. Ee, ve uzun vadeli bir şey plan yaptı ve beklentisi uzun yönde. Umarası her şey istediği gibi olur. Biz yayından sonra seni arayalım Kadriye. Tamam öpüyorum ben sizi. Hadi görüşmek üzere. Hadi biz Hadi de çok öptük Görüşmek üzere. dostlardan biriyle de konuşmuş olduk valla nefis oldu ya. Çok güzel oldu ya valla biz başka bir şey mi isteseymişiz ne yapsaydık tanıdık bir ses şey mi istedik ne yaptık da böyle birden döndü evrenden bu mesaj. Murat çok Bey mesela ayakkabı kutusu istemiş. Yalnız ayakkabı değil de ayakkabı kutusu mu istemiş? Kurye tarafından kapıda teslim edilecek imza ee, karşılığında Patlamasın diye de özenle paketlenmiş bir ayakkabı kutusu istiyorum. Patlamasın demiş. derken herhalde bu bazen mesela çok dolu olurca kutu böyle pıt diye atar ha, ya kapağı. Hayır. onu istemiyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ersun merhaba. Merhaba, merhaba Ersun, Ersun Bey. Bey. Nefes nefesesiniz ben... hayırdır inşallah. Aa yok yok ee, telefonu heyecanla açtım da onun için Ay, ama çok aynı heyecan sizler Benim şey için şu anda çok heyecanlıyım. Ee, buyurun Ersun ne Bey. Ne zaman geldi aklınıza? Şimdi... Ersun Bey önce onu öğrenelim. Bu sabah geldi. Hemen biz, sizinle, biz sorunca. Dinlerken düşündüm. Dedim ki böyle bir hediye olsa müthiş olur. İlk önce yıllar önce aldığım bir hediyeyi söyleyeyim. Buyurun. istediğimi söyleyeyim. Bundan 8 yıl önce işim bana yaş günümde ee, bir ofisindeki bir odayı verdi. Tüm malzemelerini aldı ve ben yağlı boyaya başladım. Bir de bana bir Rus hocadan kurs ayarladı. Ben 8 yıldır resim yapıyorum. Aa, ne kadar güzel. Müthiş bir şey. Ama şimdi sorun şu ki çocuklar büyüdüler ve cumartesi günleri e, ben artık işte kurslara maçlara vesaireye gidiyorum. Şimdi benim ihtiyacım olan şey şu haftaya sekizinci bir gün. Kim verir bilemiyorum ama sekizinci ee, bir gün istiyorum. Sekizinci bir gün istiyorsunuz. Yani Zor. bu a, düzenli mi istiyorsunuz yoksa... ...biz Felek'ten bir gün çalıp size verebiliriz... ...8. günü olarak. Yok, yok ben her hafta istiyorum böyle de... Ama şey, sizde bu, bir... bu böyle de arsız mısınız Ersun Bey? Yani de... bu kadar yani. da arsızım yani. Yok estağfurullah Ağlamışkan Ersun. tam olsun. Ya, afiyet olsun Yani orada. şöyle yapacağız o zaman ee, Ersun Bey... ...7 günü idareli kullanacağız... Arttıracağız oradan. Bir elimizde. gün arttıracağız. Yani benim yaptığım hesaplara göre. Her saat arttırsam diyorsunuz. 3 saat. Ersun ve 3 saat benim yaptığım hesaba göre. 3 saat yaparsanız yine pazartesi pazar teknolojisine göre yaşayıp bir ekstra gün elde edebiliyorsunuz. Yani yalnız şöyle bir sıkıntı var. 18 kaç oluyor? 21 saate sıkıştırmanız lazım. Diğer günlerden de 3 saat kestiği için zaten diğer günlerden bir farkı olmayacak. Artık onun uygulaması nasıl olur bilmiyorum Fahir. Yani... Tamam ben uygulama bizde. Çok teşekkür ediyoruz Ersun Bey. Bu Vallahi konuyla ol, ilgili çalışmalarımız devam ya, edecek. Bir şey olursa çok sevinirim. 8 gün çok bir şey değil yani bir düşünün. De değil. Ben, bize bir sıkıntı yok zaten canım. Bize evrene veririz mesajına gerisinde karışmayız. Biz veriyor olsak bize bütün günler feda olsun. Ben size <gülüyor> 34 gün veririm <gülüyor> 9. ya. 9. günü 10. gün de veririz Ersun Bey. Yani bütün Allah günler Allah sizin olur. olsun. Çok teşekkür ederim. Çok ediyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yalnız 8 yıl önce verilen hediye şey de çok şey ya etkili. Ersun Bey'e eşinin verdiği hakikaten işte boya kokuları şeyle beraber ofisinde bir oda. Ofiste bir oda. Yayıntılarını burada topla diyerek vermiş herhalde bir kızdı sinirlendi öyle. Reklama gidiyoruz tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Bogdan sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar... of Fire... 9.71 oldu saatimiz... Woken walk Walk'un sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler... Yarışmamız da devam ediyor... Ee, tekrar etmekte fayda var mı? Yok evrene mesaj veriyoruz bugün... Yakınlarda özel bir gününüz vardır... Doğum günüdür... Özel bir gündür... Falandır filandır... Ev almışsınızdır... Ne istersiniz o eve hediye... Ya da doğum gününüzde... Ya da neyinizdeyse... Mesajınızı verin... Evrene... Dönsün size... Şey seve, oldu. seve seve. Seve seve. Mesela Tutku Hanım şey şeydim Sidney'e uçak bileti. Ona bir tam söz veremeyeceğim. Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydınlar, ee, ben Erdal. Erdal Bey. Evet, Erdal. Şu anda Bolu yolundayım, radyo kesildi. Dinliyordum hemen hemen. Ama canınız diyeyim. sağ Telefondan olsun. Telefondan sesiniz çok net geliyor Erdal Bey. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> evet, duyuyor anda, sizi Ankara. Şu e, Bolu'ya yaklaştım. E, herhalde hediyeydi. Özel gün 8 Haziran düğünüm var. 8 Haziran'da bana... düğününüz var. Evet. evet. Ne Gerisi... istiyorsunuz düğünde? Evet. Dublor. Dublör mü? 8 Haziran'a kadar evet gelişecek süreçte bana bir dublör... Ya yerinizi alacak ve e, durumu idare evet. edecek. Vallahi sizinki de sağlam evet. bir istekmiş vallahi Erdal Bey. <gülüyor> ne oldu stres mi bastı her tarafınızı ki önünüzde daha kocaman bir Mayıs ayı olduğunu hatırlatmak istemiyorum. Yani bir, buçağı, bir buçuk ay gibi daha bir hele düğün yaklaştığı zaman Aynen e, şu andaki Ama... stresinizi baya bir e, çarpın. Yani e, kat sayı şey, olarak. Söyleyeyim. Heh, söyleyeyim. Daha önce <gülüyor> evlendiniz e, mi Erdal Bey? Yok, hayır evlendim. Bu sizin ilk evliliğiniz ne kadar güzel. Evet. evet. Ee, Yo yoğun dedi, çalışıyorsunuz zaman bulamıyorsunuz o yüzden. çalışıyorum. Evet hmm. e eşime ayıracak vaktim yok. İşime ayıracak vaktim var. E haliyle böyle olunca yapmamız gereken şeyleri hafta sonu gibi e dar bir zamanda yapmaya çalışıyoruz. Evet o da o yetmiyor. yetişemiyor. Yalnız Erdal evet. Bey e en başta da söyledik sesiniz gayet net geliyor. Ee, düğün bu arada, arifesinde bu, bu tip açıklamalar bilmiyorum yani, yani eşiniz. Eşime vaktim yok umarım, eşime dediniz ya onu umarım o da, adam daha baştan böyle diyor diye bir takım hani biliyorsunuz. Çünkü stres eşiği giderek artacak ve yani eşinizde bu konuda gerilimli işte evlenip evlenmeme konusunda da insanlar o esnada yani düğün yaklaştıkça böyle bir içleri kıpır kıpır olmaya başlıyor. <gülüyor> Belki de bir rahatlama olur Fahri. Hani böyle sınava çalışmazsın çalışmazsın da son sınav böyle yaklaştığı zaman bir rahatlama gelir ya. <gülüyor> Aman ama ne olacaksa olacak olsun diye. Ben Belki, çok rahatım da e, eşim birazcık e, stres altında. Stres yapıyor, çok evet. fazla bir şey beğenemiyoruz. E, bu da e, vakitler aldıkça ikimiz strese sokuyor. Daha çok beni strese sokuyor. O yüzden de birazcık kırıcı oluyorum bu da ya, güzel olur, güzel olur. Siz merak şey etmeyin Kırıcı olmayın. Siz şimdi gelirken güzel bir bolçi getirirsiniz dişimize. tamamen biter bu süreç ya da sıfırdan tekrar böyle bir enerjiyle başlar. Boş dönmeyin Bolu'dan. İnşallah. Peki. Çok şimdiden mutluluklar. Çok teşekkür Teşekkürler Erdal Bey. Görüşmek üzere. hoşçakalın tamam. Ama yani eğer yani çeyrekler yerine tamlar gelirse daha iyi makbule geçer diyorsanız o anda işte biraz daha... Dublör masrafı var sonuç olarak. Yani. Burcu Hanım, Ankara Üniversitesi Kalem Bayramı etkinliğinde sizden söyleşi için söz almıştık demiş. 16 Mayıs'ta 12.30'da Cebeci Kampüsü'ne bekliyoruz. Ne ee, zaman? 16 Mayıs saat de belli. 12.30. Ne zaman söz vermiştik bu sözümüzü? Vallahi şüphesiz bir, vermişizdir de. Şüphesiz biz, zaman? Yani ver, vermedi Te, durumumuz yayında yok. Yayında mı vermiştik acaba? Vallahi bilmiyorum ben. Gül Hanım yılbaşında Doğu Ekspresi ile Kars seyahati. Ay o Minefis. çok güzelmiş ya. Bu arada yılbaşı için Kars'a da davetliyiz var. Yeni yıla gelin burada köyümüzde girin. Vallahi mi? Evet sıfır elektrik soba eşliğinde güzel gökyüzü izleme garantisi veriyoruz diyerek. Aa süper süper. Çok süper. güzel bir davet aldık. Gül Hanım'ın da güzel süper bir plan bu hakikaten. Dur bir dakika Kars'ı ben planlarımı aldım. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz hanımefendi. Ben Şerife. Şerife Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Günaydın. Nerede? Hoş geldiniz. Neredesiniz? Ee, şey bugün e, hastaneye gittim ay, raporluyum. Ay, ay geçmiş geçmiş olsun. Ay <gülüyor> çok sağ olun, Evdeyim. E, kitap okuyorum. Önemli bir okuyorum. şey yoktur inşallah. Yok yok. Ay ne kadar. Olmayacak Onun şeyi ay. ha onunla beraber. E, kitap okuyorum dediniz. Ha. Yani sınav için mi kitap okuyorsunuz yoksa? Aha sosyoloji okuyorum ben. Okuduğunuz her kitapta doğal olarak e, sosyolojiye <gülüyor> yapılmış bir katkı olarak değerlendiririz. Ne istiyorsunuz Sizin Şerife Hanım? programınız gibi e, benim 23 Nisan'da doğum günüm var. Evet tamam. Benim istediğim e, bu uzak doğu yemekleri yapan yerler çok eğlenceli oluyor yemek yemek orada. Hı hı. Ben bir yemek kazanmayı isteyebilirim. Ayşe uzak Hanım doğu ya. nerede uzak olabilir doğu ya Ankara'da nerede? da. Yani çok da fazla doğu, yok ki uzakta o mutfağa Bir iki tane var O da aynı <gülüyor> şey Yedisiz, şubeleri Sponsorunuz ama hani ne tarz yemekler yapıyor ya. Doğru ya O bizim <gülüyor> aklımıza gelmedi Şerife Hanım Şerife Hanım vallahi ilahisiniz ömürsünüz Peki Şerif Hanım 23 Nisan kaç doğumlusunuz? Ay nasıl bir sorudur bu şimdi ya oldu 23 mu? Nisan'da yani doğduğumu inanıyorsunuz evrensel, da evrensel çok sosyolojik konulara değiniyorsunuz hani e, çok beğeniyorum programınızı İşte bir araştırma ee, için soruyoruz. Araştırma sosyolojik araştırmayı yapıyoruz canım bizde şey sosyal bilimler araştırmayı yapıyoruz. Evrensel bakmak lazım hani böyle yaştır filan sosyal bilimler araştırması e, yapıyoruz yani Sosyal bilimler yani araştırması yapılıyor kavramda soruyoruz yoksa ama sosyal yok. bilimler değil direkt sosyoloji. Aldı mı cevabını Oktay? Peki tamam teşekkür <gülüyor> teşekkür ediyoruz valla olun Teşekkürler Şerife Hanım görüşmek üzere hoşçakalın. Mesajınızı aldık anlamında söyledim. Godfather çalan korna istiyormuş. E, band isimli dinleyici. Valla o korna teknolojisinde de şeyden öteye gidilmedi değil mi? Perihan, Perihan abla. abladan öteye gidilemedi ya. Aslında o biraz geliştirileydi. Polifonik falan bir şeyler yapılaydı. Bugün sokaklarımız bambaşka noktaya taşınırdı. Kenan Bey bir tweet atmış. Ne diyor? Ee, Kenan abinin David Lynch tarzı tweetleri devam ediyor. O darbeyi yapmayacaktım demiş. O darbeyi mi? Hmm. Biz bir şey... Bu ha, o darbeyi yapmayacaktım. Yoksa başka bir radyo programında mı yazmak isterken... <gülüyor> çabuk Vallahi Valla darbe yapılmış bir program ben onu da bilmiyorum. İşte tasvip ettiğimiz bir şey de değil darbe. Ha, Burcu Hanım'a Ege Bey'le yazışmıştık. Söz vermiştiniz. Aynı zamanda e, bekliyoruz teşekkür ederiz diyerek e, kalem... Ege Bey bize hiç söylemedi ama siz söylemiş oldunuz Burcu Hanım. Kalem bayramı etkinliği söyleşisi. Tamam Burcu Hanım söz verdiysek geliriz ne yapalım tabii ki yani, geleceğiz. Yani. Koşa yani, koşa geliriz. Hem de 16 Mayıs. yaz Acendamıza yaz. Yazdım Faiz. Peki. O zaman yarışmamızın burada sonuna geldik. Hemen e, tahlilimizi belirleyelim. Sevgili Oktay. Belirleyelim. Ee, şimdi 23 Nisan e, doğum günü Şerif Hanım olduğu için onu şey topumuz direkt dışarıya bıraktı zaten. Bunu 23 Nisan'a doğru tekrar değerlendirin diye. Evet 23 Nisan'a çünkü baya bir zaman var. Ee... Ve kalan e, küremizi tekrar çeviriyorum ben. Evet. Şans küresini. Evet şans küresini çevir. <gülüyor> Ne oldu? Altında biraz yağlayın dedim abi ya. Biraz ağır bir küre. Hafta sonu olunca şey oluyor işte tıkanıyor. Evet dönüyor şu anda. Evet bir isim düştü kürenin içinden. Açıyorum müsaade ederseniz tekrar. Bir, bende de bir isim Topu. tamlaması geldi aklıma. Onu da bir ara söyleyeceğim. Topu açtım. Hayır kırmızı bir kağıt. Hah, diğer tarafındaymış. Nilüfer Hanım. Nilüfer Hanım kazanır 19 Nisan. Nilüfer Hanım'ın doğurmak istediği tarih. Evet yani şey oldu ama denk gelir mi artık bilmiyorum. Bilmiyorum artık hakikaten denk gelir gelmez ne olur nasıl olur. Artık... Ee, 20 Nisan daha gün almışlar. 20 Nisan beklentisi var ama 19 Nisan'da. 19 neyse. 19 Nisan'a kadar ba bayağı vakit var. Ee, i̇stediği zaman gidebilir. Neyse arkadaşlarımız bağlantıya geçecekler. Onun için net bir şey yapamıyoruz ama Walk&Walk'tan e yemek. Doğmamış melek yavruya sağlıklı besinler yedirmiş olalım. Evet. E teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Tüm isteklerin gerçek olmasını dileriz biz. Herkesin istediğinin gerçekleştirdiği bir ortamda. Vallahi. Bitti fahir konuşmam bitti benim anlaşılmıyor bitti. bu konuşma çok çünkü... <gülüyor> mükemmel bir gün olacak